Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed. Cehalet mazeret midir? Delilleriyle, alimlerin görüşleriyle açıklar mısınız? Diye sormuşlar, kardeşimiz sormuş. Cehalet mazeret midir? Önce bu konuyla ilgili... İhtilaf var öncelikle bunu söyleyelim yani ihtilaf kimisi cehaleti akidede özellikle büyük küfür konusunda şirk konusunda yani akidevi hususlarda bilinmesi zorunlu olan hususlarda e, cehaleti mazeret saymaz. Ancak bunu söyleyenlerin e, delile aykırı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü konuyla alakalı ortada bazı deliller vardır. Mesela bunların bir tanesi ee, Ayşe annemizin rivayet ettiği Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili diyor ki size kendimle Resulullah ile ilgili haber vereyim mi? Bir gece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte e, ayakkabılarını çıkardığı Efendime söyleyeyim miridasını çıkardı ve uzandı. Daha sonra benim uyuduğumdan emin olduktan sonra kalktı yavaşça üstünü giydi ve ayakkabılarını da giyip gitti. Ben de arkasından çıkıp onu takip ettim. Sonra Baki mezarlığına gittiğini gördüm. Ellerini üç defa kaldırdı ve indirdi yani dua etti. Daha sonra döndü. O dönünce ben ondan önce döndüm ve eve geri geldim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve içeri girince dedim ki eee ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yani nereye gittin? ve yaptığını söyledi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi takip ettiğini söyledi. vesselam da de dedik ki seni takip e, o gördüğüm karartı sen miydin? Evet deyince o zaman diyor göğsümü böyle incitecek kadar ağrıyacak şekilde beni yitti ya da hafifçe böyle vurdu ancak hissettim diyor ve dedi ki Allah ve Rasulünün sana zulmedeceğini mi sanıyorsun ya ne olduğunu bana söylersin önce söylemekten çekinmişti bunu ya da Allah subhanahu ve taala senin yaptığını bana haber verir yani onu bu şekilde takip ettiğini öyle deyince o zaman dedi ki Allah Resulü alim ve habir olan bunu bana haber verir deyince Dedi ki ey Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam Allah her şeyi biliyor mu? Yani hayretle sordu yani Allah her şeyi biliyor mu? Dedi ki evet o her şeyi bilir Bu Müslim'de geçiyor ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde geçiyor Orada değişik lafızlarla da var Ey laat me sallallahu hoe het is met Ben Salaam, ik heb een dwijt, een team van de dieren, ik heb een dijk, ik heb een dijk, ik heb een I. ik heb een dijk, i heb een dijk, ik heb een dijk, ik heb een dijk, ik heb een dijk, ik kayyum'un Bu hadislerle delil getirilerek deniyor ki Allah Subhanahu ve Taala'nın her şeyi bildiği yani Alim. Allahu kulli Allah her şeyi bilendir. Her şeyin bilgisi eee kendisindedir. Yani mükemmel şekilde bilendir. Yale mulca'ra ve ma yakhfa. Açığı ve ve açığı bilendir. E, Ali Subhanahu ve Taala. Ancak bu konuda Ayşe annemiz cahildi. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın her şeyi bildiğini bilmiyordu. Allah Resulü salam, vesselam kendisini tekfir etmedi. Küfürle itham etmedi. 1. delil bu gösterilebilir. Bir başka delil. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu was ve haber veriyor. Sizden önceki ümmetlerde bir adam kendini yaktırdı diyor Ali aleyhissalatü vesselam bu adam ölmeden önce çocuklarını topladı ve çocuklarına vasiyet etti ki ben öldükten sonra benim cesedimi yakın küllerinin bir kısmını dağlara savurun bir kısmını denizlere bir kısmını rüzgara ey beni bu şekilde imha edin yok edin ve çocukları onun dediklerini yaptılar adam ölünce aynı şekilde onun küllerini alıp savurdular Ve Allah subhanahuwateala O adamı tek parça halinde Karşısına getirdi Huzuruna getirdi ve ona dedi ki Sordu ey kulum Bu çirkin Fiili sana yaptıran şey nedir Niçin böyle bir şey yaptın Dedi ki, ey Rabbim Ben senden kortum. Ben senden korktum Çünkü kendisi ölmeden önce Çocuklarına da itiraf etmişti ki bu bedenin sahibi yaratan eğer bu bedeni eline geçirecek olursa ona en şiddetli azabı yaparsa da bu ona müstehaktır demesi. Ve gerçekten Allah'a bu korkusunu itiraf ediyor. Ey Rabbim diyor ben dünyada yapmadığım kötülük veya masiyet kalmadı. Bu sebeple beni cezalandırmandan korktum. Ve bu şekilde kendimi yakarak küllerimi savurtturarak senden kurtulabileceğimi düşündüm. Allah subhanehu ve teala seninle ilgili ne yapacağımı umuyorsun diye sorduğunda bana azap edeceğini umuyorum dedi. <gülüyor> <Allah 'a gülüyor> Celle. Ona dedi ki ey haydi cennetime gir. Dikkat ederseniz bu kişi cennete giriyor. Halbuki bu adam Allah'ın kudretinden şüphe etmişti. Allah'ın kudretinden şüphe etti. Ey, yani Allah beni yakalayamaz. Ben küle, küle dönersem ve küllerimi savurursam Allah beni yakalayamaz. Eğer bu adam Allah'ın kudretinden şüphe mekle. eğer küfre giriyorsa o zaman nasıl cennete giriyor? Çünkü bir kafir ebediyen cennete Giremeyecektir ve sahih bir hadistir. Çünkü hepimiz bilmekteyiz Allah'ın kudretinden şüphe etmek küfürdür. Yani Allah her şeye kadir değildir demek ya da şuna kadir değildir demek ya efendime söyleyeyim on bundan şüphe etmek küfürdür ve büyük küfürdür. Ancak bu adam Allah, Allah subhanehu ve teala cehaletinden ötürü onu bağışladı ve onu cennetine koydu. Ve yine verebileceğimiz bir başka delil Muaz radıyallahu anh'ın Şam tarafına gelip Şam tarafında insanların din adamlarına ne şekilde tevazu gösterdiklerini gördü. Yani din adamları karşısında ne şekilde onlara muamele ettiğini görünce bu sefer Medine'ye döndüğünde Allah Resulü ve vesselam'in huzuruna girdi ve Ali Seyyid in önünde ruku etti. Ruku etti. Allah Teala ve Sellem dedi ki: "Ne yapıyorsun ey muhaf?" Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü Ali Seyyidü'l-Sellem. Bu batıl dinlerin mensupları kendi din adamlarına bu şekilde tazim ettiklerini gördüm." Sonra dedim ki: "Bunlar batıl insanlardır. Bunlar batıl insanlardır ve batıl bir din üzereler." Bizim Nebimiz İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkın ta kendisidir. Onlar bu tazimi bunlara yapıyorlarsa o halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlardan çok daha fazla layıktır buna. Deyince yani bu düşünceyle ben geldim sizin önünüzde ruku ettim. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki öyle yapma ey muhaz. Kimisi diyor ki secde etti, kimisi diyor ruku etti, kimisi diyor tahhiye, tahhiye yaptı yani. Şöyle başını fazla eğerek selam verdi. Hangisi olursa olsun. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, eğer dedi, Allah'tan başkasına secde edilecek olsaydı, bu kadının kocasına secde etmesi olurdu. Yani eğer meşru olsaydı, caiz olsaydı, kadının kocasına secde etmesi E etmesi emir olunurdu. Niçin? Çünkü erkeğin kadın üzerindeki hakkı çoktur. Ancak biliyorsunuz ki ruku da, secdede, tehhiyede yani aşırı tevazu, başı eğmek, Allah'tan başkasına yapılacak şeyler değildir. Ancak Allah Resulü Sattıvazellem demedi ki, ey muaf, sen ee, kafir oldun. Yine verilecek delillerden bir başkası da. Zatu Envat meselesidir. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle bir gazve esnasında bir yerde mola verdikleri esnada sahabelerden birisi geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Yahudiler silahlarını kılıçlarını asmak için bir ağaçları var. Bu ağacın ismi Zatu Envat. Biz de böyle bir ağaç edinelim mi? Aleyhissalatu vesselam dedi ki Vallahi dedi siz İsrail oğullarının Musa'ya söylediği gibi söylediniz. Yani bize de onların ilahi gibi bir ilah yap. Dedi ve dedi siz sizden önceki ümmetleri karış karış zira zira takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kenar ey kertenkele dediğine girseler siz de oraya gireceksiniz. Yani onlara uyacaksınız. Aynı bugün yılbaşı ey onlara uyarsınız. Onlar Onlar doğum günü yapar siz de yaparsınız. Onlar düğünlerinde pasta keser siz de kesersiniz. Mum yakar siz de yakarsınız. Onlar nasıl giyinir siz de. Ey gerçekten bu ümmetin hali bu. Ancak Allah Resulü ve Vesselam ashabını tekfir etmedi. Ve yine bu konuda gösterilecek delillerden bir tanesi. Ammar İbni Yasir ile yani demin ki verdiğim üç örnek akidedeydi. Bir de fıkhan bir örnek verecek olursak. Ammar ibn Yasir ile Omar radiyallahu anh ikisi cünüp kaldılar yani bak, ikisi de cünüp haldeler ve ne yaptılar su bulamayınca ne yapacaklarını bilmediklerinden birisi dedi ki şu toprakta debeleneyim yani su nasıl ki e, e, gusulde her yere değmesi gerekiyorsa bu sefer bu kişi de toprakta debelenerek Her tarafına toprağın değmesini sağladı. Böylelikle kendince iştihad etti. E, suyun yokluğunda bu şekilde yaptı. Diğeri de hiçbir şey yapmadı. Ey namazı da kılmadı. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip dediler ki "Allah Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz cünüptük ve böyle yaptık. Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki şunu yapmanız yeterliydi ve ne yaptı? Ellerini toprağa vurdu ve yüzünü ve ellerini mesederek onlara teyemmümü öğretti. Ancak Aleyhisselat Vesselam onlara demedi ki, ey siz de şöyle yaptınız veya hut sizin yaptığınız olmadı. Onların cehaletini mazeret saydı. Ve yine Allah Resulü Satt Vesselam yine ashabıyla beraber bir gazbedeyken, sahabesi gece çok karanlık olduğu için bulundukları noktada Ali aleyhissalat ve Selam yanlarında değil kıble konusunda ihtilaf ediyorlar ve bu ihtilaf ettikleri konuda e, birisi doğuyu gösteriyor biri batıyı gösteriyor biri kuzey biri güney yani yön konusunda çok şaşırdılar dediler ki o zaman kimin kalbi nerede yatışıyorsa e, bu şekilde namaz kılsın yalnız kıldığı tarafa bir çizgi çeksin ki hava aydınlandığında bakalım ki Bu işin aslı nedir öğrenelim ve isabet eden kim? Ve sabah olduğunda bir bakıyorlar ki herkes bir yöne. Yani her bir sahabe başka bir yöne dönmüştü. Yani e, kıbleye uyan da var, uymayan da var. Ve böylelikle Allah Resulü ve Vesselam bunu öğrenince ashabına demiyor ki siz namazınızı iade edin. Ey onların cehaletini veya bilmemelerini e, kendilerine mazur sayıyor. Ancak kıble kesinleştikten sonra başka bir yere dönmek, başka bir yöne dönmek, ey haramdır ve caiz değildir. Yine aynı şekilde suyun yokluğunda, toprakta debelenmek veya namazı kaçırmak, geçirmek caiz değildir. Yine Allah'ın kudretinden şüphe etmek, küfürdür. Yine Allah'tan başkasına ruku etmek, secde etmek, aşırı tazim etmek, küfürdür. Yine aynı şekilde, Ayşe annemizin Allah'ın isimlerinden ve sıfatlarından olan bir konuda herhangi birisinde şüphe etme etmesi meselesi aynı şekilde küfürdür. Ancak bütün bunlar ya da e, kafirlere benzeme konusu zat-ı envat meselesi bunlar hepsi küfürlere delildir. Ve daha gösterebileceğimiz birçok delil vardır. Mesela Hatib bin Ebi Belta gibi. Haat bin Ebi Belta' gibi Mekke'ye Mekke müşriklerine mektup yazması Aleyhisselam'ın onun ciddi şeyi Ali onu tekfir etmemesi yani hücceti ikame etmeden ve buna benzer dolayısıyla çağdaş alimlerin mu'tedil olanları İbni Uteymîn rahimeullah, Bin Baz, İmam Elbani veya onların talebeleri bu konuda cehaleti özür olarak görmektedirler. Dolayısıyla e, cehalet gerçekten de mazerettir. Bu konuda tekfircilerin yaptığı gibi acele davranmaları gibi yani tekfirde acele etmeleri doğru değildir. Delile aykırı bir tutumdur. Bunlar ancak heva ve heveslerine uymaktadır ve konuyla ilgili sıralayabileceğimiz e, deliller daha fazla da e, konabilir ancak buradan Ee, i̇nşallah verdiğim bu deliller bir tek delil bile yetmesi yettiği halde verdiğim meseleler konuya ışık tutacaktır. Ve hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu ve bârek âle nebîne Muhammedin ve âlâ yâli Muhammed. Sübhâneke allâhummâ bihamdik. Eşhedü en la ilâhe illa ent. Estağfirüke ve etûbu ileyk.